Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da Bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Elvan Cantekin ve At Atilla At At Ulaş yapacağız. Elvan zaten şu aralar fazla mesai yapıyor altın saatler üzerinde. Elvan merhaba. Merhabalar. Merhaba Atilla. Merhaba. Bugün işte Şeyi konuşmak istiyoruz. Elvanla konuştuk. Deprem öncesi, deprem ve deprem sonrası diye aşağı yukarı 55 dakikamız var ama herhalde yetmeyecek. Devam programlarını yapacağımızı düşünüyorum. Peki Atilla istersen Elvan Afat kitabının yazarını yazarı olduğunu söyledi. Biraz o kitabın hikayesini anlatsana. Ne zaman gündeme geldi? Nasıl yazıldı? Kimler yazdı? Bir ekip mi sen misin? Atilla istiyorsan bir de kendini önce bir şöyle kısaca tanıtırsan belki de epi zamanın önce çıkmıştı en son e, açık radyoya. Şimdi bir, bir daha böyle bir hatırlatmakta yarar var. Aha. Peki. Peki. <gülüyor> <gülüyor> ya ben e, e, konuyla ilgili tarafından bahsedecek olursak e, 95, ya yani dağcı kökenliyim. Tabii meslek değil ama dağ rehberliği mesleğimde. 95 yılındaki bir şeyde, dağ kazasında arkadaşlarımızı kurtarmak için yaptığımız çalışmada ben de yer aldım. Ondan sonra da işte o kazanın organizasyonu Akut'un kurulmasına yol açtı. O oluşumun içinde yer aldım. Yani Akut'un kurucularından her ne kadar yönetim kurulunda yer almasam da ilk kuruculardan oldum. Akut'taki görevim olan durumlarda. E ekip lideriydim. Arama Kurtarma ekip lideri. Olağan dışı durumlarda da e eğitim birimi sorumlusu ve e yerel ilişkiler sorumlusuydum. E sonra Akut'tan 2000 yılında ayrıldım. E ondan sonra da e Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu'nun kurulması için e öncülük etmeye çalıştım. Arkadaşlarla beraber e kuruldu. E ondan sonra işte o süreçle beraber aynı zamanda Elvan Bey bilir. E, bir e, mahallafet gönüllüleri ismi öyle olmasa bile ilk müdahalecilerin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik bir e, e, fikir attım ortaya işte İsviçre'liler e, bu konuda e, benimle irtibata geçip e, zaten e, yani o fikir or ortaya atıldığını biliyorlardı yani dinlemişlerdi e, bu fikre sahip çıktılar e, her türlü desteği verdiler e, valilikte falan yürütüldü sonra öyle devam etti e, bu arada ben tabii federasyonla devam ettim. Bunun dışında profesyonel çalışmalarım da başladı benim. E, Bunlarda işte şirketlere eğitimler vermek, e, okullarda e, okullardaki ücretsiz oldu. E, işte bir takım e, sağlık kuruluşlarında e, acil durum planları ile ilgili eğitimler vermek, e, özel okullarda ücretli gene eğitimler vermek, acil durum planlarını e, gözden geçirip önerilerde bulunmak veya yeniden yapmak gibi. Bayağı önemli şirketlerde, çalışmalarda bulundum ama bu profesyonel çalışmaların benim çok ciddi anlamda bir e, ekonomik katkı sağlamadı bana. E, öyle bir beklentim olmadığı için sağlamadı. E, ben e, tabiri caizse e, gönül verdim. E, böyle devam ettim ama 2005 yılındaki Bingöl depreminde e, biraz daha gözüm açıldı ve bu kurtar kurtar e, bu iş böyle bitmeyecek, başka bir şekilde başka bir şeyler gerekiyor e, diye e, düşünmeye başlayınca hayatımda bir sürü şey değişti. E, ama tabii bunun yanında bir sürü kurumla çalıştım Elvan Bey bilir Yani ben bu konuyla çalışan, bu konuyla ilgili çalışan e, bütün resmi kurumlara, e, işte özel kurumlara, e, herkese e, elimden geldiğince bütün Bilgimi, deneyimimi aktarmaya çalıştık. Kandilli tanesi de bunlardan biridir. Elvan Beylerle de çalıştık. Mahalli Afet Dintlik Projesi'nde. Ee, fakat çok yoruldum. Ee, açıkçası <gülüyor> yani, zihin olarak çok yoruldum. Ben çok enerjik bir adamımdır. Ee, ama zihnim çok yoruldu. Yani e, çok da girmek istemiyorum o konuya. Dedim ki yani bu artık e, e, bin tane nasihat veriyoruz. E, bir tane musibet bile yetmiyor artık bununla artık Atif, yapacak bir şey yok Atiye benim bu, bu programla ilgili aldığım notların arasında eğitim kocaman bir harflerle yazılmış şunu merak ediyorum bize bu eğitimle ilgili yani nedir neler öğretiyorlar neler istiyorsunuz öğrenenlerden o eğitimi anlatsana bize bu eğitim eğitim diyoruz nasıl bir eğitim bu yanlış yani yanlış bir eğitim şu anda... Tabii mevcut şu anda özel e, ya da şöyle söyleyeyim e, devlet kurumlarının eğer şeyi konuşuyorsak e, deprem eylem planı öncesi sırası ve sonrası konuşuyorsak e, devletin de verdiği bilgiler çok eksikler ve hatalarla dolu ama bu konuda tek tek konuşan arkadaşlar var kurumlar var e, birçoğunu tanıyorum ediyorum yanlış bir yöntem izleniyor içindeki bilgilerin içinde doğrular da var yanlışlar da var. Şimdi hı hı. bizim tabii neden şöyle bir şey var. Bunu bilinçli yap, yapıyorlar mı bilmiyorum ama bizim toplumumuz hap seviyor. Yani hap kullanmayı çok e, şey bir çare olarak görüyor. Psikolojik olarak da rahatlıyor. Bizim toplumumuz hap sevdiği için yani böyle e, <gülüyor> hap bilgiler almayı sevdiği için ve bu da çok tuttuğu için e, çok bu işi detayına girilmiyor. Ama detayına girerseniz bu toplumda e, genel olarak konuşuyorum kaldıramıyor. Çünkü kafası karışıyor. Yani sorgulaması gerekiyor. Hayatın sorgulaması gerekiyor. E, formüller üretmesi gerekiyor. E, çözümler üretmesi gerekiyor. Çünkü tek bir çözümü yok. Yani mesela bir bilgi diyor ki şunu yap, şunu yapma diyor. Ya yani neye göre yap, neye göre yap. O kadar çok değişken var ki. Peki, Şimdi ben sonunda ağzımı kapattım mesela. Çünkü Peki, ben anlatmaya Atire. başlıyorum. İnsanlar sıkılıyor. <gülüyor> Peki Atina. Bir, bir beyaz sayfa açalım. Şimdi yeniden başlayalım. Ben şimdi bu mahalle meselesini, e, mahallede deprem e, sonrası örgütlenme e, meselesini çok önemsiyorum. Şimdi e, bu eğitim, e, daha doğrusu mesela mahallelerde deprem mangaları ki hepimizin askerlik eğitimi var. İşte bir manga, e, bir çavuş dokuz kişiden oluşuyor. O dokuz kişinin de çeşitli görevleri var. Şimdi şöyle bir öneriye sen bu konuda uzmansın, bilgilisin. Mahallelerde e, deprem mangaları oluşturmak ve onlara pratik eğitimler vermek bir başlangıç olabilir mi? Şimdi e, bunu yani bizim ülkemiz için bunu konuşuyorsak eğer tabii. Ülkemiz için konuşuyorsak eğer e, bir çözüm, buradan bir çözüm çıkmaz. Sağlıklı bir çözüm ve Sürdürülebilir bir çözüm çıkmaz, onu söyleyeyim. Hı hı. Çünkü bildiğim gibi ülkelerde, e, az gelişmiş ülkelerde e, bana göre e, en önemli sorun ekonomi ve önceliklerdir. Yaşamsal önceliklerdir. Yaşamsal önceliklerin içerisinde ekonomidir. Yani insanlar, e, şöyle bir şey, bunu biz tecrübeyle yaşadık, Elvan, Elvan Bey de biliyor. E, i̇nsanlar e, şimdi çok sıcak bir dönem, bu, bu konuda hemen bir örgütlenmeye girebilirler. E, açlar. Yani bu konuda açlıklarını fark ederler ama öncelikleri şu anda öncelikleri budur. Şu anda budur. Yani bu ne kadar sürer? Bir sene sürer. Bilemedin iki sene sürer. Ben biraz iyimser söylüyorum. Çok da kötümsel söylemek istemiyorum. Hem, demek istediğim şey şu. E, yani e, insanlar e, günlük yani günlük hayatlarını kurtarma derdinde yani e, ekmek derdinde olduğu için bir mahallede bu mahalleden mahalleye değişir. Yani siz bunu mesela ne bileyim Ulus'ta, Etiler'de, Bağdat Caddesi'ndeki mahallelerde e, belki tutturabilirsiniz bir yere kadar. E, ama e, şey de e, depremin yaşandığı e, yerlerde, mahallelerde yine tutturabilirsiniz. E, fakat depremin yaşanmadığı, e, etkisinin, e, birebir etkisinin olmadığı Ekonomik olarak da çok kötü olan yerlerde gitseniz Bunu desek ki örgütlenin, size eğitim vereceğiz. Yani daha önce yaptığımız gibi. Bu tutmaz. Peki ben, çer Atilla, ben çerçeveyi daraltayım. İstanbul diyelim. Dolayısıyla İstanbul'da böyle bir... Şimdi buna ihtiyaç var İstanbul'da. Bence elzem ihtiyaç var. Ee, hani ben çok karamsarlık yani karamsar ve umutsuz bir e, şey tablo yerine gerçekçilikten e, yola çıkıyorum. Onu söyleyeyim. Çok İstanbul'da iyi. evet ihtiyaç var. Neden olmasın? Yani hayatın gerçeği bu. E, Hı -hı. Çünkü deprem olunca ne olacak? Herkes birbirinin zaten ilk müdahaleci kapasitesi denilen şey budur. Ne yapacak Hı -hı. insanlar? Her yerde olduğu gibi birbirinin yardımına koşacak. Ama ne yapacağını bilmeyecek. E ne yapıyorsunuz? Siz bunu önceden hazırlıyorsunuz. Bu toplumu ya da İstanbul e, toplumunu, halkını eğitiyorsunuz, örgütlüyorsunuz, şey veriyorsunuz, e, bilgi veriyorsunuz, e, işte ekipman veriyorsunuz. Ee, bu, bununla ilgili ne yapılması gerekirse yapıyorsunuz ee, Hı -hı. bu sıcak e, günlerde bunu yapmaya kalksanız tutturabilirsiniz şu anda herkesin önceliği hemen hemen o gittikçe öncelik zayıflıyor zaten şu sıralar çok hızlı bir şekilde ama hemen hemen o yani yapabilirsiniz kimden katılır Vallahi yani emekliler katılır gençler Yok, şimdi, katılmaz niye yani, katılmasın ee... Atile bir dakika spor kulüpleri var, bunu bu örgütlenebilir. Okullar var, o kadar da karamsar değilim ben, yani işgücü olarak ciddi bir genç nüfusumuz var ve yani bu bir bu bir marka haline getirilebilir. Yani nasıl ki e, izci olmak, yavru kurt olmak bir çocukluğumuzda bir markaydı, özenirdik, e bir deprem mangasında görevli olmak bir marka haline getirilemez mi? Yani bir psikolojik pozitif bir duygu yaratılamaz mı? Aslında Çünkü orada şöyle birkaç tane faktör var. Yani Atilla'nın söylediklerini ben birebir yaşadığım için e, o sürdürülebilirlik konusundaki ve heyecanın, motivasyonun sürdürülmesi konusundaki problemleri yaşadık beraber, gördük. E, dediği gibi bir afetin sonunda e, hemen ertesinde çok ciddi bir bu işe ilgi oluyor. Fakat sonra sönümleniyor. Şimdi bunun sürümlenmemesi için belli bir organizasyonun ve bir şekilde bir işlev kazandırma söz konusu. Şurada hiç tartışılacak bir şey olmadığını düşünüyorum ben. Bu deprem bir defa daha gösterdi ki bu mahalle bazlı örgütlenmeler bir çok gerekli bir şey. Yani vazgeçilemeyecek bir şey. Evet. Çünkü e, yani ama bir sürü eleştirimiz var, ko koordinasyon yoktu, işte yeterik e, hızda müdahale müdahale edilmedi bilmem ne falan ama yani bu boyutta bir afete oturup da merkezi bir yapıdan tek koldan e, müdahale edilebilmesi, her yere yani, 18 bin bina yıkılmış, 18 bin, bin binaya arama kurtarma gönderdiniz, Atilla daha iyi bilir yani rakamlar korkunç bir şey. Ama bunun e, daha önce programlanmış, planlanmış bir şekilde mahalle bazında. Basit bir örgütlenmeyle devamı sağla, e, oluşturabilseydi o zaman bu, bu şikayetleri en azından e, belli oranda indirebilirdik. Ve bir daha sağlıklı bir müdahale e, yapılabilir. Daha çok can kurtarılabilirdi. Olay bu. Evet. Atilla'nın da söylediği bu. Yani e, insanları e, bu şekilde bir eğitime şimdi alırsak alabiliriz. İstanbul'da şu anda ben biliyorum mahalli afet günleri eğitim almak için 100 bine yakın müracaat var. Elvan evet. çok öyle. Çok önemli bir şeyden söz ediyorsun bu mahalleyi önemsediğini söyleyerek. Şimdi şöyle iki depremde de 99'a da işte bu bu depremde de şunu gördük. İnsanlar bir şeyler bekliyorlar. Sadece bekliyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlar. Ya komşusunu işte elle, kürekle kurtarmak gibi refleks şeyler müdahaleler dışında örgütlü ve eğitim almış hiç kimse yok etrafta. Yani bu hemen müdahale çok önemli. Şimdi ben bu çabuk müdahale meselesini düşünürken iki şey fark ettim. Mesela itfaiye var. Itfaiye öyle bir eğitimden geçmiş öyle bir prosedür var ki sen telefonda yangın ihbarını verdiğin anda bir e, ya yani şey e, araç yola çıkabiliyor. Ya da ambulans bir e, kazaya da bir başka bir şey e, ilettiğin andan itibaren ambulans. Yola çıkıyor ve dakikalarla ölçülüyor müdahale şeyi, hızı. Halbuki depremde ise insanlar böyle meydanlarda, enkaz etraflarında oturup bekliyorlar. Yani iki tane bu örnekten yola çıkarak depremde acil müdahale mahalle üniteleri çok kolay kurulabilir ve bunun eğitimi verilebilir. Bu bir heyecan süre sürdürülebilir bir heyecan da yaratı, yaratılabilir diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum Atilla ne der? Şimdi bakın, ee, çok teknik detaylara girmek istemiyorum. E, fakat çünkü fotoğrafın detayında kaybolup gideceğiz. Ben bir fotoğrafa şöyle bir genel bakalım diyorum. Fotoğraftan kastım şu, afet yönetimi piramit şeklindedir. E, üçgen şeklindedir ya da. E, bu piramit nasıl basamaklardan oluşuyorsa, e, aynı şekilde afet yönetimi de basamaklardan oluşur. Bunu hani belki de biliyorsunuzdur ama, ben hatırlatma anlamında söylüyorum anlatıyorum. Şimdi bakın bu piramidin tabanındaki bireydir. Bir üst, bir üstü de ailedir. Aile nedir? En küçük devlettir. Sonra ne olur? İşte mahalle ise mahalle, apartmansa apartman, köy ise köy. Bu şekilde yukarıya doğru devam eder. En tepede ne vardır? Devlet vardır. Devlet nedir? İktidar falan filan değildir. Devlet aslında halkın kendi seçmiş olduğu, kabul etmiş olduğu ve kendisinin kontrol etmesi gereken bir mekanizmadır. Yani bir evet. e, koordinasyon mekanizmasıdır. Yani demokrasiyi evet. koordine eden, e, bütün e, halkın yaşaması için, ülkenin yaşaması için gerekli olan bütün işlemleri İsmetleri. yapan bir yapıdır. Şimdi bakın, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarı etkileşim olmadığı sürece en alttaki, piramidin en altındaki birey istediği kadar tepinsin. Yukarıdaki de istediği kadar uğraşsın kafasına göre. Arada kopukluk varsa, yani o ara basamaklar zayıfsa, yeterli değilse, bir sallantıda çöker gider. Piramit ortadan kalkar. Şimdi burada şunu kastediyorum. En küçük devlet aile ise, aslında her birey, her birey biliyoruz ki, sosyolojik olarak da, psikolojik olarak da, her birey kendinden sorumludur öncelikle. Kendini seven, kendisine saygı duyan, Kendisini önemseyen bireyler ne yaparlar? Önce kendisinden başlar. Çünkü kendisinden başlarsa herhangi bir konuda, hayati bir konuda kendi üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirirse zaten yanımdaki sevdiklerinin, saydıklarının, önemsediği insanların e, hayatına da ciddi etkileri olur olunma. Şimdi bu bir kültür. Benim bu bahsettiğim bir kültür. Bu kültür bizde var mı? Bu kültür bizde ne zaman var biliyorsunuz? Görüyoruz ve yaşıyoruz. Depremden sonra var deprem olduktan sonra var deprem olmadan önce yok böyle bir kötü şimdi İstanbul'da eğer İstanbul'u konuşuyorsak İstanbul'da bunu organize edecek olan ne derneklerdir ne de e, tek tek işte mahallelerin kendi halinde yaptığı oluşumlardır çünkü bunun içerisinde bir sürü o kadar çok bir şey var ki olumsuzluğa götürecek bileşen var ki kişilerin egolarından tutun işte ne bileyim e, siyasi çekişmelerden tutun yani Bulanık suda örgütlenmeye çalışmaktır bu. Bulanık suda. Net değil. Su net değil. Hiçbir şey net değil. Her şey birbirinin içinde karışık ve göremiyorsunuz. Bu sakat bir ortam. Ha olmasın mı? Olmalı. Bunu kim yapmalı? Bunu halk adına devlet yapmalı. Mi, yoksa yönetim, zoru, yoksa yerel yönetim mı? Yerel yönetim ya. Çünkü devlet çok büyük devlet, bir kavram. Hayır devlet bakın. Yerel yönetim de bunu tek başına yapamaz. Bunu hiç kimse tek başına yapamaz. Bu tek başına yapılacak bir şey değil. Nasıl mahallede tek başına birisi çıkıp herkesi kurtarmaya çalışamaz? Yani kurtarırsa da bir kişi iki kişi ama o mahallede önceden bir çalışma yapılır. Herkes birbirine kaynaklarını ortaya koyar. Bilgisini, tecrübesini, mesleğini, şuyunu, buyunu, emeğini, terini. Ha, Oradan bir ekip çıkar. Ama bizim toplumumuzda şöyle bir şey var. E, tabii ki yani toplumumuzun çok eksikleri var. Ülkemizin çok eksikleri var. Bunları kabul etmek ama bunların da iyileşeceğini düşünmek de tabii ki gerek. Ama şöyle bir şey var. Kahraman bekliyoruz. Kahraman bekliyoruz. Yani birisi çıksın siyaseten kahraman bekliyor. Bir adam bekliyoruz yani. Bir insan bekliyoruz. Adam veya kadın. Hep bu var yani. Şimdi mahallede hep öyle bir şey var. Ama deprem olduğu anda kahraman beklenmez. Bekleyemezsin. Evet. Herkes birbirinin kahramanıdır. Şeyin malafet gönüllülerinin zaten sloganları da budur. Herkes kendisinin kahramanıdır. Şimdi bu bir kültür. Bu kültürün de oluşabilmesi için ne kadar enstrüman varsa harekete geçmek. Bu enstrümanlar eğer kalkıp mahalle içinde bir il içerisinde kendi başına öyle savruk bir şekilde eğer e, çalıyorsa bu enstrümanlar, bu enstrümanlarla bir şeyler yapılmaya çalışılıyorsa e, oradan bir şey çıkmaz. Sürdürülebilir bir şey çıkmaz. Kısa soluklu bir şey çıkar. E, bu, Atilla, tam, bu, mevzu, bu mevzu tamamen devletle e, ilgili STK'ların devletle ilgili STK'ların yani e, STK'ların burada yaptırımı çok önemli. E, yani bu işi yapmaktan çok bu işin yaptırımını sağlamak, e, devlete bu konuda baskı yapmak, yönlendirmek, fikir vermek, e, yardımcı olmak. Burada STK'ların öneminin önemli özelliği bence bu. Burada e, devlet deyince esasında yerel yönetimleri dahil etmek gerekiyor galiba. Kamu desek. Hayır bu yerel yönetimlerden ayrı bir şey değil. Ben öyle bir şey söylemiyorum. Yani <gülüyor> benim devletten e, hani devlet derken sonuçta devlet ha, bakanlık vardır. Diyelim ki kuruldu bir. Afet Acil Durum Yönetim Bakanlığı kuruldu. Afet Acil Yönetim Bakanlığı belediyenin e, bu konudaki çalışmalarını denetlemelidir. Kendi başına bırakmamalıdır. Kanunlar doğrultusunda denetlemelidir. Ama sonuçta Tepede, yukarıda, yukarıdan bakan değil, içine girip her şeyi denetleyen bir mekanizmadan bahsediyorum. Devletten kastım budur. Şimdi bakın, e, Tayvan'da, Tayvan'a gittik biz. Tayvan'da ben neyle karşılaştım? Örnek vereceğim, küçük bir örnek. iki tane vereceğim. Birisi Tayvan'dan. Tayvan'da ben şaşırdım. E, hepimiz şaşırdık. Çünkü turuncu e, şeydi, tulumlu, i̇şte yani kaskı olan, işte ufak tefek ilk anda ilk müdahaleyi yapabilecek kadar malzemesi olan insanlar vardı. Karınca gibi Bunların hiçbirisi şey değildi. Ee, devlet adamı değildi. Bunlar halkın kendi içindeki örgütlenmesiydi mesela. Başka bir şeye geleceğim. Şimdi Hollanda'da 1953 yılında Hollanda'ya bir sivil toplum katılımı, afet yönetimi ve sivil toplum katılımı diye bir eğitim aldım. Ee, şimdi Hollanda'da 1953 yılında arkadaşlar 1953 yılında 2800 küsur insanın öldüğü bir taşkın felaketi yaşanıyor. Nedenlerine, detaylarına girmeyeceğim. Fakat bu staj sırasında gittiğimde beni bir itfaiye binasına götürdüler. Şimdi başka bir çok daha önemli bir noktaya getirmek istiyorum. İtfaiye binasında iki tane, 100 bin nüfuslu bir şehirden bahsediyorum. İki tane e, personel vardı. Kumanda odasında. İtfaiye binasında başka hiç kimse yoktu. 25 tane de araç vardı aşağıda. Dedim ki ya nerede diğer personel? E, gel dediler. Bir salona girdik. 250 tane soyunma dolabı var. Dedim nedir şimdi bu? Dediler ki burada gönüllü itfaiyecilik sistemi var. Hepsinde çağrı cihazı var. Hepsinin meslekleri var. E, bir olay olduğunda e, yani o şeye göre, sıralamaya göre işte ne bileyim 15 kişilik bir ekip mesela ilk ona haber gidiyor. Tabii olayın yapısına göre ona gidiyor, çağrı cihazıyla gidiyor telefonla ve iş yerleriyle anlaşma yapılmış. Her türlü kolaylık sağlanmış. Eğer oradan birisi yoksa gelemiyorsa hemen alta geçiyor otomatik olarak. Şimdi çok uzatmayacağım. Orada bir itfai gönüllü itfaiyecilik sistemi var. Bir tek Hollanda'da yok. Bunun örnekleri var. Ee, bunun adına malafet Afet Gönüllüsü de diyebiliriz. Türkiye koşullarını göz önüne alırız. Hani şeyde de hoş değil yani doğru değil, gerçekçi değil. Kes, kopyala, yapıştır, yapmanın manası da yok. Sen dünyada onu görürsün, onu görürsün, onu görürsün, incelersin, senin sosyolojik yapına bakarsın. Ona göre dersin ki bizde geçerli model budur. Bizim toplumumuz işte mantıklıdır, şu kadar mantıklıdır, bu kadar duygusaldır, bilmem nedir, bir sürü faktör var. Ona göre bir model çıkıyoruz Ha, hepsinde, hepsinde, bütün hepsi hangi model olursa olsun ihtiyaç nedir? İhtiyaç, ilk müdahalecinin kapasitesini geliştirmektir. Ama sonraki süreç hangisi uyar? En doğrusu hangisidir? Ama bu da tek başına bir şey ifade etmiyor az önce dediğim gibi. Tekrar etmek istemiyorum ama e, denetleyici olan bununla ilgili yönetmenlik ve kanunların e, işlerliğini sağlayan e, devlet ve yerel yönetimler ve halk. Peki Atilla ben izninde bir şey, bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Afetlerden konuşuyoruz. Bu sel baskını olur, deprem olur vesaire. Evet. Sen büyük bir üst yani devlet katında bir örgütlenmenin nasıl olması gerektiğini ya da ona ihtiyaç olduğunu söylüyorsun. Ancak afetlerini mesela depremin şöyle bir özelliği var. Deprem işte bir belli saniyeler içinde oluyor, yıkılmış. O üst örgütten yardım gelinceye kadar diyelim ki bu iki saat olsun, bir saat olsun. Orada bireysel olarak müdahale edilebilecek eve insan ediyor zaten. Şimdi burada mahalle bazında konuşuyorduk. Bu noktada pratik bilgisi olan e, müdahale eğitimini almış mahalle mangaları dedim ben deprem mangaları dedim. Bunlar çok önemli yani biri biri öbürüne göre vazgeçilir değil. Evet seni söylediğim bir yapıyı kurmaya çalışırız ama kısa vadede de. E, mahalle e, eğitimlerini başlatabiliriz. Yani bu çok kolay. Mesela ben şeyi herhalde sen eğitim de veriyorsun. Bu depremdeki bu sözünü ettiğim 10 kişilik grubu, e, müdahale grubu. Bunun eğitimini mesela komando eğitimi veren ordudan eğitmenler gelip mahallelerde eğitim verebilir mi? Hayır. Yani verebilir. Kendisiyle ilgili bir konu varsa o konuda verir. Yani veremez diye bir şey yok. Şimdi Aha. bakın. Burada ilk müdahalecilik kapasitesinin ben afetten bahsediyoruz yani doğa doğa kaynaklı bir afetten depremden evet. bahsediyoruz. Bunun evet. ben e, farklı bir örneğini e, dile getirmek istiyorum. E, bir savaş çıktığında ani bir savaş çıktığında e, düzenli ordu düzenli ordu e, herhangi bir nedenden dolayı e, işlevini yitirmiş olabilir. O zaman ne girer devreye? Geril lafı. insan. Hayır evet. gerille faaliyeti girer. Savaştan bahsediyoruz. Hı. Yani geri, tabii halkın kendi inisiyatifiyle kurduğu birbirinden bağımsız, e, düzenli olmayan ama e, ilk ilk anlarda etkili olan yani karşı gücü durduracak. Yok edecek değil belki ama durduracak, zararı en az en ağıldıracak gerille faaliyet. Şimdi bu ilk kapasite, ilk müdahale kapasitesi de tek tek bireyler de aslında budur mahallelerde. Çünkü Hı. senin itfaiyen gelemiyor zaten afet yönetim bölgenin itfaiyesi gelemez. E seniz e, afetin gelemiyor eski ismiyle sivil savunma. E yetişemiyor. Hiçbiri yetişemez. E o zaman ne olacak? Oradaki insanlar birbirine müdahale eder. Yani evet. aynı mantık. Dolayısıyla burada e, şey de çok önemli. Yani bu eğitimi sadece bir kurumun veya bir meslek grubunun veya sadece bir konu yani uz, e, sadece bir konuda uzmanlaşmış birilerinin vermesi değil daha çoğulcu bir yani psikoloğu var bu işin işte ne bileyim makina mühendisi var inşaat mühendisi var sosyolog sosyolog var işte örgütlenmeden bahsediyoruz çünkü ee, hmm. insanların eli ayağı, alet davet tutabilir ama organizasyon ve örgütlenme e, başlı başına ya yani bütün kaynaklarınız yok olur eğer bu yoksa boşuca hmm. tarumar olur yani hiçbir işe yaramaz yani insanlar ekip çalışmasını Bilmiyorsa ekip çalışması ile ilgili birisi ekip çalışmasını gösterir, anlatır. Ha diyeceksiniz ki bizim toplumumuzun ruhunda var. Depremden sonra zaten ekip çalışması oluyor. Olana kadar çok şey oluyor. Adam kanamayı durduramıyor. İşte ne bileyim e, ön plana çıkmaya çalışıyor. Ön plana çıktığı için diğerleri bir şey yapamıyor. Onları ya o kadar çok e, sorun var ki. Sadece tam, teknik anlamda değil. Dolayısıyla ben... ordunun da bu konuda katkısı olacaktır. E, i̇tfaiyenin de olacaktır. İşte ne bileyim inşaat ve olacaktır. Herkesin olacak. Mesela atile ilk yardım eğitimi mahallelerde yaygın olarak ilk yardım eğitimi yani diyelim ki bir kanamaya tampon yapabilmeyi gibi küçük kısa vadedeki şeyleri bunlar öğretilebilir. Bunlar için mahallelerde çalışma grupları oluşturulabilir, ekipler oluşturulabilir. Yani sözünü ettiğin şey çok önemli. İş bir noktada bireye kalıyor. Yani Tabii. işte yollar kalıyor. O, evet. Şu anda bireye kalıyor. İşte bunu evet. bırakmamalıyız bireye. Yani bırakmamalıyız derken bu konuyla ilgili kim varsa yediden yetmişe bu işi evet. zamana bırakamazsınız bu saatten evet. sonra. Artık yani yeter yani. Hakikaten evet. yeter. Ya daha ne olsun? Yani aynı anda bütün faylar mı kırılsın yani? Bunu istiyoruz. Şimdi aslında benim bu sürdürülebilirlik açısından söylemek istediğim başka bir şey var. Geçmişte benim kafamda e, bir model vardı. Beyaz e, bir çalışma vardı. Şimdi bakın mahallelere eğitimi verdiniz güzel. Örgütlediniz o da güzel. konteynerlerini koydunuz bunlar yapıldı zaten de ondan sonra e, ama diyelim ki bütün Türkiye'de veya İstanbul'da bunu yaptınız. Her şey güzel. Nasıl devam edecek sürdürülebilirliği tatbikatlarla ya bir süre sonra bu tatbikatlar da artık kimseyi cezbetmemeye başlıyor. Çünkü öncelikleri tekrar değişiyor. Bunların kalıcılığı olabilmesi için %100 kalıcılığını sağlayacağını düşünmüyorum ama ciddi anlamda etkisi olabileceğini düşünüyorum. Festivaller düzenlenir. Yarışmalar düzenlenir. Yani mahalleden iki mahalle arasında mesela üç, beş, neyse işte Bursa'daki mahalleler arası bir ilk müdahale kapasitesine yönelik yarışma düzenlersiniz. Bir yer yaparsınız İstanbul'un bir yerinde senede 3 defa 4 defa işte yangın konusunda ilk yardım konusunda işte ne bileyim sel konusunda bilmem ne konusunda ekipler gelirler orada birbiriyle yarışırlar. Şimdi bu eğlenceli bir şey. Çünkü bu gergin bir konu. Bu çok para isteyen bir konu. Zaman isteyen bir konu. İnsanların ee, yani bu konuda sürdürülebilirliğine katkısı olabileceğini düşündüğüm şey bu. Yani hmm. bir zamanlar televizyonlarda ben hatırlıyorum geçmişte öyle bir şey vardı. Belki siz de hatırlarsınız. Böyle Almanların ee, şey böyle işte şeyler yarışmaları vardı. Ha, o arasında böyle Suyun içinde, e, e, içinde falan. E, şey, onun gibi bir şey bu. Ne yaparsınız? İşte bir enkaz yaparsınız ama kimsenin zarar görmeyeceği şekilde orayı tasarlarsınız. O enkazın içinden bilmem işte kaç tane e, oyuncak bebeği, e, hayvan oyuncak hayvan şeyi alacak, toplayacak, mısın? çıkacak öbür. Ben çok basit anlatıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sürdürülebilirlik konusu çok görüntü bir konu. Dinliyorum. Evet. Acil durumda şeyde din. Buyur Elvan. yani Atila'nın söylediklerini şöyle bir şey yaparsak esasında bir afete müdahale kapasitesinin yaratılması, ilk müdahaleci kapasitesinin yaratılması mahalle düzeyinde çok çok önemli bir şey. Ve bunu sağlamak için esasında elimizde hayata geçirmek durumunda kaldığımız bir şey var. Bir eğitim yapılması gerekiyor. İkincisi bu insanlara evet. bu anlamda kullanabilecekleri, e, ihtiyaç duyabilecekleri çok basit, e, kullanması kolay ama e, işlevsel bir takım ekipmanların verilmesi gerekiyor. Ondan sonra bir de organizasyon gerekiyor. Bu organizasyon esasında bu mahalle grupları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, insanların e, e, mahalle içerisindeki ilişkinin e, sürdürülebilmesi açısından... E, bu e, gruplarla kamu yöneticiler arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi açısından falan çok çok önemli. Ve sürdürülebilirlik anlamında yani bu organizasyonun e, işte e, gidenleri olacak, yaşlananları olacak... Uzun soluklu bir organizasyon halinde tutabilmesi açısından da Atila'nın örneklerini verdiği gibi işte bir takım hani tatbikatlar bazıları olabilir ama onun dışında sosyalleşebilecekleri ve bu ilişkiyi daha da e, somut temellere oturtabilecekleri e, afet olayı dışında bir takım e, çalışmaların yapılması gerekiyor. Şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman esasında bu baya büyük bir e, ve kapsamlı bir e, yapı ve e, çalışma konusunda. E, ve bunun e, e, bir şekilde kamu e, yöneticileri tarafından desteklenmesi gerekiyor. Bu destek ve de belli bir noktalarda da koordine edilmesi. Bu olmadan e, bu sacaya yani gönüllü kamu yönetimi ve de toplumun diğer kesimleri buna destek verecek diğer kesimler olmadan bu işin yürütülmesi çok zor. E, biz e, çok işte yüz küsür mahallede bu uygulamayı yaptığımızda işte 2-3 yıl içerisinde görüyorsunuz ki e, motivasyon azalıyor, insanlar yaşlanıyor, ayrılıyorlar. Bizim toplum çok hareketli bir mahalleden başka mahalleye geçiyor. Orada e, olmadığı için aktivitesine devam edemiyor falan. Birdenbire sönümlenmeyi his, görüyorsunuz. O da e, yani devam etmek isteyenler için de bir e, psikolojik olarak bir e, e, yıkıcı bir unsur. E, bütün bunların... E, bu sac ayağının kamu yönetimleri gönüllü ve e, toplumun diğer kesimleri diye tanımlayabileceğimiz sac ayağının bir araya gelip bunun yürütümesi lazım. Ve de e, şunu söyleyelim yani biz hep bu programlarda şeyden bahsediyoruz diyoruz ki işte önemli olan afet risklerin azaltılması sonuna kadar kabul. Afet risklerin azaltılması bu afet e, bu olayların afet haline dönüşmemesi için çalışmak gerekiyor. Ama şu anda özellikle İstanbul'a baktığımız zaman artık ee, ne kadar zamanımız kaldığını bilmiyoruz. O yüzden aynı hızla belki de aynı güçle bu e, hazırlık çalışmalarının yapılması bir şekilde e, bu, bu buna benzer bir örgütleminin hayata geçirmesi lazım. E, bu artık e, yani e, sağlık gibi kaçınılmaz noktada. Peki ben e, tabii e, burada şimdi genel toplumsal eğitim nasıl olmalı vesaire onları konuşuyorum. Ben kendi kelime sen ne yapabilirsin diye sordum. Ben bu programda uzun yıllardır denizdeki, denizlilikteki disiplinlerin karaya taşınmasını üzerine konuşuyorum. Hatta yani e, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak işte bu kapitalizmin dayattığı, Tüketim alışkanlıklarından vazgeçmeyi e, söylüyorum. Çünkü tekne de kapitalizmin tüketim alışkanlıkları geçerli değil. Yani minimum tüketmek zorundasın, minimal yaşamak zorundasın. Yani suyun varsa dikkatli kullanacaksın, e, akününü e, dikkatli kullanacaksın gibi. Şimdi e, geçen hafta başladık, bu hafta devam edeceğiz. Ben e, bir bisiklette bağlı bir e, dinamayla akış arz aleti yapacağım. E sanıyorum önümüzdeki hafta tekrar programa devam edeceğiz herhalde. Size sonuçlarını söylerim. Şimdi bu neyi getiriyor? Genel altyapıya bağlı kalmadan yani bu işte itfaiye gelemiyor, ambulans gelemiyor, yardım gelemiyor vesaire. Oradaki ihtiyaçları bir şeye şey yerleşimin altyapısına bağlı kalmadan üretim yapmak, fayda üretmek. Mesela bu bisikletin çalışacağını düşünüyorum. Çok basit çünkü hepiniz bilirsiniz. Eskiden bisikletin kenarında bir dinamo vardı. O dinamo bir şeyi yakardı. Ee, bir 60 amperlik bir aküyü deneyeceğim bu hafta. Bisiklete bağlı bir aparat. Onunla da bir aküyü şarj etmeyi deneyeceğim. ki Olacağını %100 biliyorum. Akümüz olduğu andan itibaren e, hatta invertör bağlayıp 220 bile üretmemiz mü mümkün. Şimdi bu Böyle bir şey deprem öncesi hazırlık yani depreme hazırlanıyoruz. Su yoksa o zaman su arıtma insan ama burada bir tek şey var insan gücüyle çalışıyor olacak yani su arıtma cihazı ancak insan gücüyle şarj edilen akülerden güç alarak çalışacak. Bilmiyorum mesela şişme can can salından geldim buraya şişme can evi yani. Ee, diyelim ki 4 kişinin yaşayacağı bir şey ki bu var tek denizcilikte. Yani teknelerde biz e, şişme can taşıyoruz. Ve bir şey tekneyi terk etme durumunda kurulması bile yok. Bir tane ipi çekiyorsun, bir tetiği çekiyorsun kendi kendine şişiyor. Ben bugün telev televizyonda seyrettim. Askerler çadır kuruyorlar. Allah'ım o koca koca şeyler, borular, metal borular, büyük şeyler. Yani o çadırın kurulması bile belki 1,5-2 saat. Halbuki bir şişme can evi saniyeler içinde kurulabiliyor. Hava olduğu için içinde o havayı gene bu aküler vasıtasıyla ısıtarak, zeminde bir ısıtma yaparak içinde soba bulunmayan, ki bu aynı zamanda havayı soğutabiliriz de. Dolayısıyla ben bu tür aletlerin tasarlanmasını çok önemsiyorum. Bilmiyorum Atilla'nın dağcılığı var. Ben biliyorum ki dağcılıkta da o hani, Tek başına o zirvede hayatta kalmak için bir sürü yöntem e, e, yaratıyorlar. Ne diyorsun Atile? Ama ben e, kendi adıma konuşayım e, önce. 7 e, yıldır Hı -hı. E, yedi yıldır ben e, güneş paneliyle yaşıyorum. Evet, yani Hı -hı. E, şimdi teknik e, konularda... E, aklımız yettiğince ben eminim çok şey üretebiliriz. Zaten hı hı. aklın yolu birdir. Dünyada bir sürü örneği var. Yani var farklı tabii. tecrübelerden tabii farklı deneyimlerden, mesleklerden her şeyden faydalanıp e, bu olağan dışı durumlarda yani deprem için konuşmuyoruz. Afetler insan kaynaklı, doğa kaynaklı olağan evet. durumlarda e, insanların kendi hayatlarını idame edebilmesi için o kadar çok bilgi var ki şu anda. Bunların hepsi değerli. Bunlardan e, durum ve koşullara göre bir sürü çözüm üretilebilir. Benim aklıma bir şey geldi bu arada. E, siz konuşurken siz de dinlerken e, çocukları çok e, geçiyoruz. Yani çocuklarla ilgili hiçbir şey yok. Şimdi e, aklın yolu bir. Yani bu ben ben bunu kafamdan uydurmuyorum. Hayatın gerçeği söylüyor bunu. E, Almanya'da TAV var. Teknik Kurtarma. E, onların bir şeyine gittim ben. Ee, çalışma alanlarına gittim. Ee, tatbikat alanlarına. Ee, i̇lkokul düzeyindeki çocukları gayet böyle neşeli, gayet ciddi, ama bir yandan da ciddi ee, bir alana sokuyorlar. Ve orada çocuklar bir ağırlığı çok basit nesnelerle nasıl kaldırabileceklerini öğretiyorlar. Gösteriyorlar ve sonra Anladım. yarışmaları oluyor. Bunlar. Şimdi çocuklar ee, bizim geleceğimiz, yani çok klasik bir laftır bu. Ama biz bununla ilgili neler yapıyoruz? Ne kadar yapabiliyoruz? Bu konuyla ilgili yapılabilecek şeylerden bir, bir an önce bütün okullarda afet ve acil durum adı altında veya daha ee, e, sevimli veya nasıl geçerliliği nasıl olacaksa bir ad altında bir müfredat içerisinde bir e, konu işlenmeli. Bunun şeyleri yapılmalı uygulamaları yapılmalı. Bu bir bilinç oluşturmadır. Bu kültür oluşturmadır. Biz bugün bunu yaparız ama çocukları kenara koyup bunu yaparsak bizim geleceği, gelecekte yaşadıklarımız farklı olmayacaktır. Çocuklar çok önemli. Bakın mahalle afet gönülleri ya da işte ilk müdahaleci kapasitesinin geliştirilmesinin temelinde çocuklar yatar. Biz bugün yetişkinlere evet. bu, bu e, projelerle yetişkinlere gidebiliriz. Bu projeler gerçekleşebilir ama sonraki nesillere biz bunu aktıramıyorsak ee, nasıl 1939 yılında 39 bin insan öldüyse Erzincan'da bugün de aynı şekilde fazlasıyla insan öldüyse aynı şeyler devam edecek. Çünkü hı hı. bu bilin, bun, bu bilincin ve kültürün oluşması için en temel olan insandan, çocuktan başlanmıyor. Hı hı. Yani şunu söyleyebilir miyiz Atilla? Ee, sonuç olarak depremlerle yaşayacağımızı bu yıl yani Yüz artık bu coğrafyada ise depremlerle afetlerle yaşayacağız. E, depreme dayanıklı kuşaklar yetiştirmek diye bir cümle kurabilir miyiz? E tabii ki, tabii ki çok evet gayet yani yerinde. Deprem, e, bir de, bireyler... bir de çocuklar artık çocuklar artık e, benim gördüğüm kadarıyla yani ben çocuk çocukların çok içinde değilim ama e, zamanında olduk. Şimdi bakın çocuklar bizim gibi bakmıyorlar. Çocuklar bence bizden daha küresel bakıyorlar. Yani çünkü dünya ile iletişimleri kurma kurma imkanları çok fazla ve dünya ile iletişim halindeler. Yani biz hep ülke konuşuyoruz. Ya bu gezegen bir canlı varlık. Yani bizim evrende bildiğimiz en canlı, hareket eden, soluk alan, soluk veren bir canlı varlık. Biz bunun üzerinde yaşıyoruz. Yani bu artık ülkesel olarak da bunu e, elbette ki değerlendireceğiz. Ama Buna küresel bakmamız lazım. Yer küre üzerinde yaşıyoruz ve bu yer kürenin canlı bir varlık olduğunu zaten sorunun temelinde, her şeyin temelinde bu yatıyor. Biz unutuyoruz bunu. Biz zannediyoruz ki bir, masanın, bir masa kurmuşuz kendimiz, masanın üzerinde dans ediyoruz. Yok öyle bir şey. Ya da yaz tutuyoruz. Öyle bir şey yok. Yani e, bir şekilde bu, biz bu gezegenin üzerinde yaşamak durumundayız ve yaşıyoruz. Başka bir yer yok. Şimdi çocuklar e, küresel görebiliyorlar her şeyi fakat onlar bu gerçekten de uzak yaşıyorlar şu an. Yani onların sıkıntısı da bu. Biz çünkü bunu çocuklara anlatamıyoruz. Hep ülke bazında, hep mahalle bazında, hep il bazında, fay bazında, bilmem ne bazında. Yani dünyanın her yerinde fay var. Dünyanın bu noktaya gelmesini yani bu kadar şekil değiştirmesini, tek kıtadan bu kadar kıtaya yani çok basit bilgiler bunlar. E bu gerçeği, hmm. bu kadar basit bir gerçeği unutarak yaşadığımız sürece ve gelecek nesillere bunu aktarıp aktarmayıp bir de üstüne üstlük e, onları da bu konuda dikkat edin. Bakın önlem alın. Alınan önlemler var. Bunlara katılın. Bunları geliştirin. Onları katmak gerekiyor. Bir konu daha çok kısa. Katılımcılık çok önemli. Bakın piramitten bahsettim. Evet. Yukarıda birileri bir şeyler yapar. Yerel yönetim kendine göre bir şeyler yapar. Devlet kendine göre bir şeyler yapar. Ama siz o piramidin tabanından yukarıya doğru katılımı sağlayamazsanız Çocuklardan bakın birey derken de en tabanda aslında çocuklar var. Yani o en tabanın da içinde en önemlisi çocuklar var. Katılımı sağlayamazsak eğer mümkün değil. Yani yürümez. Bir sürdürülebilirliği olmaz. Ha çözüm nedir? Çözümü de söylüyorum zaten. Yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı eş güdümlü gidecek. Ve bütün imkanlar seferber olacak. Peki Atilla ben mesela kendi adama şunu önemsiyorum. Kendime ödev verdim. Yani ben bu sözünü ettiğim e, bisikletle birlikte elektrik üretmek yani şar akış şarj edebilmek bir aparat bu. Ben bunu bitireceğim ve bunu bitirip atıyorum Atilla ulaş Ulaş'ın önüne koyduğum zaman ya da El Elvan Can Tekin'in önüne koyduğum zaman ya tamam bu olacak galiba deyip bu sefer mesela Elvan İnşaat Mühendisiymiş. Ya bir dakika Beysun buna şöyle bir şey yaparsak daha fazla verim alabilir gibi. Yani bir şeyi başlatma, bir hikayeyi başlatmak gerekiyor. Bu bir somut örnekle kamunun önüne konursa bence böyle bir altyapımız var. Yani ne bileyim mesela endüstriyel tasarım bölümü olan üniversitelerde gençlere, e, tırnak içinde çocuklara ya depremden sonra ve hatta enkaz altında e, işe yarayacak faydalı araçlar üzerine tasarım yapın. Bunun üzerine çalışın desek. Yani biliyoruz ki üniversitelerde işte e, elektrikle çalışan arabalar var. Onların yarışları yapılıyor. Robotlar tasarlıyorlar. Zaman zaman televizyonda görüyoruz. Eyvan ne diyorsun? Sen inşaat mühendisisin. Bu endüstriyel tasarımcıları bu e, hikayeye katmak doğru yani olmaz mı? Her şeyi söyleyebilir yani, miyim? Parantez içinde bir şey. Tabii, e, tabii. Benim hatırladığım 99 depreminden sonra e, çok detay veremeyeceğim ama Birileri beni aramıştı. Dediler ki biz enkaz altında e, canlı tespiti yapabilecek bir cihaz geliştiriyoruz denildi. Ve TÜBİTAK bağlantılı bir şeydi bu. Bayağı gittik Hı -hı. enkaz bulduk bir şey bulduk bir yerlerde bir çalışmalar yapıldı falan filan. Ne oldu bilmiyorum. E, i̇şte şeyde, İsviçre'de tatbikatta e, Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Tatbikatı'nda e, yan, yanlış hatırlamıyorsam o Almanya'nın olması lazım. Bir tane robot yapmışlardı. ayak şeklinde. Enkaza girebilecek bir robot. Yani şimdi o kadar hmm. çok örnek var ki bunlarla ilgili. Ee, evet. şimdi bu konuya o kadar çok dallanıp dudaklandırırız. Bunların hepsi çok değerli, çok kıymetli çözümler. Yani e, hepsinin önemi var ama burada biz şeyden e, e, çok tane hani sapmamakta fayda var diye düşünüyorum. Halkın 7'den 70'e dep deprem yaşanan bir coğrafyada depreme hazırlıklı hale getirilmesinin çözümü nedir? Yani bu evet, o bence çok herkes o, o bisiklet konusu işte robot konusu işte bilmem ne konusu bunların hepsi bence çok kıymetli. Ama burada ciddi anlamda bir örgütlülük, bilinçli hareket etme, örgütlü hareket etme ve e, eğitimle hareket etme, ortak hareket etme gibi bir sorunumuz var. Ne zaman bu gerçekleşiyor. Depremden sonra gerçekleşiyor. Depremden önce bunu biz şeyini sağlayamıyoruz yani, sürdürülebilirliği. Ama şu anda, Atilla biz şu anda deprem öncesini yaşıyoruz ve bu program da aslında deprem öncesi için yapılan bir program. Yani bir sonraki deprem... Çok büyük katkı. Kesinlikle evet. çok ve büyük şey, katkı bu. Ama biz bunu bir iki tane sonra konuşabilecek miyiz tekrar? Üstüne bir şey katabilecek miyiz? Geliştirebilecek miyiz? Bak. Valla ben senin sohbetini çok sevdim. Yapalım yani. <gülüyor> ben her yani, zaman varım. Ben, ben, ben... şimdi Elvan'ı da yanıma alıp şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aklımıza her her gelen şeyi aynı anda başlatabiliriz. Yani üst diye örgütlenmeyi de başlatabiliriz. Şimdi Bence küçük de. bir adımı da başladık. Yani e, bina tuğla tuğla örülerek yapılır. Dolayısıyla aklımıza gelen faydalı her küçük şeyi hayata geçirmekte bence çok değerli. Bu arada Ferya'yı e rica edeyim. Gökhan'a bura bağlanacağız 55, 50'de. Onu da söylemiş olayım. Peki Elvan 3 dakikamız var. Sen neler eklemek istiyorsun? Atilla'dan rica edeceğim. Sonra Gökhan'a bura bağlanacağız. Bana açıkçası hani bu sen konuyu inovasyona getirdin bir noktada evet her evet. boyutta her e, ölçekteki inovasyon tabii ki e, bu problemle uğraşmamızda çok büyük katkısı olacak şeyler e, yani gene başa dönüyoruz e, esas olan e, bu, bu noktaya gelmemek e, yani wow. hiçbir şekilde e, şey e, yıkımın olmayacağı bir dünya yaratabilmek ama olmayacak şu andaki haliyle zaten durumun vahametini biliyoruz. O yüzden de hazırlıklı olmak ve bu hazırlığı Atilan da söylediği gibi bireyden hatta o bireyde ve genç bireylerden başlayarak gerçekleştirmek ve örgütlü olarak gerçekleştirmek ve bütün toplumsal katmanların bir şekilde işbirliği yaparak yürütmesini sağlamak. Yani bu işi tek başına çözecek bir yapı yok. Yapı yok. Bundan vazgeçmek lazım. Sivil toplumu, örgütlü sivil toplumu bu işin içerisine sokmak lazım. Bu mahalle düzeyinde de olabilir, il düzeyinde de olabilir, ülke düzeyinde de olabilir ama mutlaka el birliğiyle bu işin üstüne gitmek lazım. Peki ben Atilla'yı bir soruyla bitireyim isterseniz. Atilla bu depremin çok derin izler bırakacağını biliyoruz. Bu o senin sözünü ettiğin sürekliliğin e, sağlayabilir mi? Sağlayamaz. Bence de. E, bu dayanışma bile e, çok uzun ömürlü olacağını düşünemiyorum. Olumsuz bakıyoruz belki ama yani 99'dan e, yaşadıklarımızı Atilla da biliyordur. E, sonuç olarak işte e, bir sene, bir buçuk sene e, bilemiyorum. Ben ne, bir tabiri caizse bir, bir örnek vereceğim bir atasözünden eşeği sağlam kazağa bağlamak. E, kazık devlettir. Eşek kim? Eşik biziz. <gülüyor> Peki Gökara bu yayında mı? Yok. Geliyormuş. Peki Peki bir an, e evvel, Beysun, bir an evet. evvel bakanlık kurulması gerekiyor. Bu bakanlığın evet. içerisinde de evet bu bakanlık bu bakanlık bu konuda bütün yerel yönetimleri denetleyici olacak yeni yönetmenlikler çıkmalı yapıcı kalıcı ee, denetleyici olmalı e, yerel yönetimlerde önceliklerini artık bu konuya vermeli öncelikle binaların artık yani ahlaksal sorunlar var bence binaların yıkılmasının bina yıkmıyor asl Yık, yani bina yıkılmıyor aslında ahlak ahlak yıkılmış yani evet. liyakat yani bunların bir an önce kazanılması gerekiyor. Herkesin e, taşın altına elini koyması gerekiyor. Bireyden yukarıya kadar herkesin e, bunun artık başka bir çözümü de yok. Ha, e, ama şu da var. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Benim haddim değil, haddim değil. Bu gezegenin adına konuşmak benim haddim değil. Benim de bu gezegene çok zararım var. Şu kadarını söyleyeyim size. E, yani gezegen aslında ee, üzerindeki yükü atıyor. Maalesef öyle. Evet. Ben giden giden çocuklarla hayvanların da kurtulduğunu düşünüyorum. Kalan çocukların ve hayvanların da bizim insafımıza ve vicdanımıza kaldığını düşünüyorum. Bu çok, bu çok evet. karamsar oldu evet, çok <gülüyor> ağır Gerçek. Oldu. Bakın evet. gerçeklik bu. Gerçeklik. Bu gerçeği değiştirmemiz gerekiyor. Evet, i̇şte, ben, ben o kadar umutsuz değilim. Ben son sözü söylüyorum. Son cümleyi nasıl sonra çekileceğim. bakanlık fikrine karşıyım. Ama bakanlıklar üstü bir yapının, AFAD'ın ilk kuruluşundaki olduğu gibi bakanlıklar üstünde bir yapının gerekliliğine inanıyorum ben de. Olabilir, Peki, evet. Gökhan, Olabilir de Doğru, Gökhan yani, burada olur. mısın? Buradayım Beysun. Merhaba Gökhan. Vallahi Merhaba afet Beyşun. olduğu bir de afet konuşuyoruz. Bir de e, siyasi afet oldu. Ama e, ben yani şu kuraklık kuraklık kuraklık kuraklık. Ne haldeyiz Gökhan? Şubat bitti. Yağış yok. Mart, Nisan o kadar. iki ay. Şimdi Beşim şöyle söyleyeyim. Batı Ege'den başlayarak yağışta o netesi altına girdi. Şu anda İzmir başta olmak üzere bölgede aralıklarla yağış devam ediyor ve bu yağış Çanakkale üzerinden Trakya'ya oradan da bu akşam saatlerinde Marmara'nın tümünü etkileyecek. Dolayısıyla en kurak olan bölgemiz Ege ve Marmara'ydı ve Batı Akdeniz'de. Burada bu hafta içinde aralıklarla yağış geçişleri var, çok düşük yerlerde. Mutlaka ve mutlaka aylık ortalaması olan 14-15 günü bulması gerekir. Doğuda ise kar yağışı yeteri kadar olmadı. Doğuda da yağışlar yarıda itibaren yine... Kuvvetli sağanaklar şeklinde devam edecek. Ama bugün için özellikle Ege'yi uyarmak istiyorum. Bu gece ve yarın İzmir başta olmak üzere bölgede kuvvetli sağanak yağmur geçişleri var. Şimdi Beysun'u rüzgarlar çok sayıp. İstanbul'u örnek vermem gerekirse yüzde otuz beşler seviyesinde yani geçen haftaya göre sıfır nokta dörtlük bir artış var. Arası bir şey ama bu yeterli değil. Yaz aylarında rahat edebilmemiz için mutlaka ve mutlaka bu seviyenin 60'lara, 70'lere kadar çıkması lazım ama şu anda önümüzde biraz önde senin de vurguladığın gibi iki ayımız var. Bu iki ayda bu bara seviyesi çıkar mı tahmin etmiyorum. Deprem bölgesine gelince bugün deprem bölgesinde aralıklarla parçalı olduğu bir hava var. Sıcaklıklar oldukça yükselir. Adana 25 derece, Hatay'a bakıyorum Hatay'da sıcaklık orada da 22-23 dereceye kadar geçti. En serin bölge desem şöyle bakıyorum. Adıyamanda 19 derece ama sıcaklıklar yüksek seviyesini hafta sonuna koruyacak. Pazartesi günü Gökhan, bölgeye yağıştı. Hani bilmiyorum eşi. Bugün e, televizyonda e, fırtınanın uçurduğu deprem çadırları vardı. Rüzgar ne vaziyette? Şimdi doğuya baktığım zaman zaman zamanlı rüzgarlar var ama e, şey değil o çok lokal lokal rüzgarlar var. Tabii e, bunu söylerken batıda daha çok kuvvetli rüzgar olacak yarın itibaren. Dolos kuvvetlenecek. Daha sonra Marmara'da karaya e doğru dönmeye çalışacak. O bakımdan yağışları kuvvetlendirecek ama doğudaki rüzgarları çok kuvvetli görmüyorum ben sisteme baktığım zaman. Ama dediğim gibi pazartesi günü zaman zaman hamleli rüzgarlarla beraber kuvvetli sağanaklar var. Yani deprem bölgesinde pazartesi günü Diyarbakır ve Şalgı-ı Fariş hemen hemen diğer bütün illerimizde, deprem alan illerimizde yer yer kuvvetli sağanaklar Hatay başta olmak üzere devam edecek. Haftanın geneline baktığımızda ise mevzu dediğim gibi yarın hemen hemen e, ülkenin büyük çoğunluğunda yağış var. Yarın için biraz önce de bulgadığım Güneydoğu'da deprem bölgesinde yağış yok. Ama pazartesi günü tüm ülkede yağış var ve bu yağışlar doğuda yer yer karla karışık yağmur şeklinde olacak. Yağışların aynı şekilde salı günü de batıda devam etmesi ama doğuda kesilmesini bekliyoruz. İstanbul bölgesinde, Karadeniz'de salı günü yağış yok. Çarşamba günü ise yağışlar yine Marmara, Batı Kadeniz, Ege ve Akdeniz'e devam ederken doğu yine kurak günleri yaşamaya devam edecek. İstanbul'a baktığım Peki. zaman, söyle bilmiyorum. Ee, sen devam et, ben son bir cümle ekleyip kapatacağım. İstanbul'da bu akşam yağış var birisi. bu akşam olarak yağış var ve bugün sıcaklık 12-13 derece üzerinde pek çıkamayacak. Yarın sıcaklık yine 13 dereceler civarında ama yarın İstanbul'da kuvvetli sağanak yağmur geçişi var, yerel yağışlar, kuvvetli rüzgar, Dodos, Batı dolos arasında zaman zaman sert kesmeye devam edecek. Yağışların, biraz önce de uğradığım gibi pazartesi günü de devam etmesini bekliyorum. Salı itibaren İstanbul başkentinde yağış ara verecek. Yani son mağaraması devam ediyor Böyle yani bir hava var. Peki. İnşallah dediğim gibi önümüzdeki haftadan sonra yağışlar etkisini arttırır diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Peki o zaman şöyle bitireyim bu e, sözünü ettiğim fırtınada uçuşan e, yıkılan e, çadır, deprem çadırlarına. Demek ki inovasyon konularımızın arasına fırtınaya ve e, yüksek ya, ağır yağışlara dayanıklı çadırlar da tasarlanması gerekiyor. Peki Elvan ya, yayında yani, mısın? Hemen şunu ilave edeyim Beysim. Mutlaka sağanak yağış sırasındaki o CV bulutlarının altındaki rüzgar sağanaklarına dikkat etmek lazım. Yani meteorolojik evet, tahminlerde evet. 5 dat 10 dat olan rüzgar hamlesiyle beraber 25-30 datın üzerine çok rahat bir şekilde çıkabiliyor. Bilmez miyim? Evet. Peki, Elvan Elvan yayında mısın? Evet yayındayım. Çok teşekkür <gülüyor> ettim Elvan Cantekin'e. Atila yayında mısın? Evet. Atila Ulaş'a da çok teşekkür ediyorum. Valla ee, devam edeceğiz herhalde Elvan değil mi? Evet etmemiz lazım. Esas konumuza gelemedik esasında. Bu enkaz altında konuşurken hayatta kalma yöntemleri evet. nelerdir ne yapılabilir? Onları da konuşmakta evet. ha beraber Haftaya konuşuyoruz. Çok teşekkür ettim hepinize. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hey! Açık Deniz! Hey! Açık Deniz! Önüm arkam